Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecme'in. Yine derse başlamadan önce bu hitabın güzelliği, önemi, derinliği üzerinde bir parça insan ister istemez düşünüyor. Çünkü hitap çok önemli. Üçüncü ayet-i kerimedeki Zırriyete men hamelne Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın soyundan gelenler. Nuh aleyhissalatü vesselam ile birlikte gemiye binenler kurtulanlardı. Helakten kurtulanlardı. Böyle bir ifade yerindeyse kurtuluş gemisi her zaman önümüzdeki fırtınalı veya içinde bulunduğumuz fırtınalı denizlerde akıp gitmekte ve herkesin önünde böyle bir gemiye binme fırsatı hayatının tufanı başlayıncaya kadar yani ölüm gelinceye kadar bu gemiye binme imkanı var olmakta. Ve gözlerimizin önünde, elimizin önünde irademizin önünde bulunmaktadır. Cenab-ı Allah bize kimlerin soyundan, hitap özel olarak da İsrail oğullarındaydı, kimlerin soyundan geldiğimizi hatırlatarak soyumuza layık olmamız gerektiğini söylüyor. İslam'da soyda, sopta veya akrabalık bağının olmaması da bir yerde değerlidir, bir yerde değersizdir. Akide bağı ve güzel örneklik soyla birlikte bulunursa güzeldir. O soy o akide güzelliği ve beraberliği dolayısıyla gündeme getirilir. Ama akide beraberliği yoksa soy bulunsa dahi bir kıymet ifade etmez. Aynı Nuh aleyhissalatü vesselam. Tufandan sonra şeyde gel, gördük Hud suresinde. Ne demişti Rabbine? Kale Rabbi inne va'deke haq ve in bni min ehli demişti. Rabbim senin va'din haktır. Çünkü cenab Allah ona vaatte bulunmuştu. Senu neccike ve ehleke demişti ona. Biz seni ve aile halkını kurtaracağız demişti. Oysa Muhammed aleyhisselam oğluna seslenmiş, "Qala ya bunay yarkam ma "Bana demişti. "Velatakum ma'al kavmil hasirin. Bizimle beraber gel gemiye bin. Hüsrana uğrayanlarla birlikte olma." demiş. O da ne demişti? "Qalesa avi ila jabal yasminuni min al Allah Allah. Yani Hidayeti insan seçmeyince böyle oluyor işte. Her şey gözlerinin önünde cereyan ediyor. Nuh Aleyhisselam'ın kim bilir kaç sene önce haber verdiği mucize tahakkuk ediyor. Oğlu bunu görüyor. Oğlu. Yapacak bir şey yok. Hidayeti tercih etmeyince babası ne yapsın? Nuh Aleyhisselam olsa bile. Kâle ile ilâ cebeli yâsîmûnî minel ben, beni sudan koruyacak büyükçe, yüksekçe bir dağa sığınacağım demişti. قَالَ لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ Bugün, Allah'ın emrine karşı koruyacak hiçbir güç yok. Diye cevap verdi Nuh Aleyhisselam. Ondan sonra, وَحَالَ بَيْنَهُمَا مَوْجُونَ Derken diyor, bir dalga, aralarında bir engel oluverdi orada perdeler indi bitti olay Nuh aleyhisselam ondan sonra oğlundan bir haber alamadı tufandan sonra babalık şefkatiyle hatırlıyor evladını diyor ki Rabbim senin vaadin haktır yani bana ailemi kurtaracağını vaat etmiştim e benim oğlum da benim ailemdendir diyor Öyle demiştin ya diyor. E Cenab-ı Allah ne dedi ona? "Kale ya نُوْحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكِ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ Inni اِنِّي اَعِذُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Çok dehşetli bir ifade. Cenab-ı Allah'ta Nuh Aleyhisselam dahi olsa, ulul azm peygamberlerin ilki dahi olsa, kurallarını, hükümlerini ne yapmıyor? Özel olarak değiştirmiyor. Hükümlerinde istisna yok. Cenab-ı Allah'ın ifade yerindeyse bu ahlakı, bu sünneti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da ve bütün peygamberlerde sirayet etti. Görüldü. Ne demişti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Mahzum oğullarından Fatıma adındaki bir kadın hırsızlık yapınca en sevdiği Üsame'yi radıyallahu anh peygamber efendimize iltimas geçsin diye gönderiyorlar. Peygamber o sevdiği Üsame'ye o kızmayan peygamber ne zaman kızardı? Hududullah çiğnenmek istendiği zaman kızardı. Kızı veriyor. Ey Üsame diyor Allah'ın hadlerinden bir had hususunda mı? Bana şefaat edeceksin. Bana şefaatçi geliyorsun. İltimas, etteyim, i̇ltimas etmeye kalkışıyorsun. Allah'a yemin ederim. Aynı hırsızlığı yapan el. Mahzum oğullarının Fatıma'sı değil de. Muhammed'in kızı Fatıma olsaydı onu dahi keser. Allah'ın dini böyle yaşar ve böyle yaşatılır. Allah bunu bildiği için. Nuh Aleyhisselam'ın evladına dahi istisnasını istisna yapmamıştır. Kulma, kılmamıştır, vermemiştir. Onu istisna yapmamıştır. Hayır ey Nuh diyor. O senin ailenden değildir. Allah Allah. Niçin? İnnehu amelun gayru salih. Çünkü o salih olmayan bir ameldir. Yani... Ameli salih olmayan bir kişiydi. Dolayısıyla senin ailenle, ailenden olması mümkün değil. O halde akrabalığın muhteber olması evvela iman ve akide birliğine bağlıdır. Akide öyle büyüktür. Vakaada da böyledir. Bugün bir genç yanıma geldi. Hocam dedi benim derdim var dedi. Nedir dedi. Annem dedi, komünist denilecek kadar solcu. E, ben de akşamları arkadaşlarımla derslere gidiyorum. Bana engel olmaya çalışıyor. Ben ne yapayım dedim. Ona sabine bir vakkasın başından geçen olayları anlatmaya çalıştım. Vakit yoktu, dedim ki olayı kısaca şu. Ona de ki, tamam ben gitmeyeyim. Onların bana vermeleri mümkün olan bilgileri veya anlatmaları, orada öğreneceklerimi, kazanacaklarımı sen bana ver. Hocam dedim dedi, ben veremem dedi. O zaman kusura bakmadı annene. Bu senin annene itaat etmen gereken yerlerden birisi değildir. Çünkü sen dinini öğreceksin, öğreneceksin. Eğer öğreniyorsan gittiğin yerde. Aynı bilgiyi annenin yanında kalarak öğrenebilecek misin veya kendi okuyarak? Yok dedi arkadaşlarımla beraber yaşadığım o atmosfer benim inancımı güçlendiriyor dedi, pekiştiriyor dedi. Onlardan ayrı kaldığım zaman kendimde bir güçsüzlük hissediyorum dedim. Maalesef şey o zaman dedim anneni kırmadan, itaatsizlik yapmadan... Bunu göster götür. Niçin anlatıyorum bunu? Şunun için. Vaka da böyledir. İnanç farkı dolayısıyla annesi ona baskı yapıyor. O da inancı dolayısıyla annesine nereye kadar itaat edebileceğini soruyor veya itaat etmesi gerektiğini soruyor. Yani Cenab-ı Allah, Muh. Aleyhisselam'a, hayır. O senin ailenden değildir dediği zaman vakaya aykırı bir hüküm vermiş olmuyordu. Vaka budur. Şimdi nereden geldik? Şuradan geldik. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın soylarından gelenler. Bütün beşeriyet o soydandır. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın bir adı da hepinizin bildiği gibi ikinci Adem'dir. Bütün insanlık onun suyundandır. Dolayısıyla bu şerefli ata da bütün insanlık birleştiğine göre kıyamete kadar gelecek olan bütün beşeriyet bu hitabın nesidir? hatabıdır Sizin böyle bir atanız vardı. Siz o atanın soyundan geliyorsunuz. O atanın Allah'ın dini hususundaki kararlılığı, sebatı ne ise siz de bu alanda ona benzemeye çalışın. Demektir. Nitekim Meryem Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam'ı getirip gelince Yahudiler ne diyorlar? Ya ukta harun ma kana abuki raa su'en ve ma Ummuki Bağiyya diyorlar. Ona annesini hatırlatıyorlar. Babasını hatırlatıyorlar. Harun'un kız kardeşi diyerek ona bir rivayete göre Musa aleyhisselamın kardeşi Harun'u bir açıklamaya göre İsrail okullarından ibadetiyle meşhur tanınmış bir abid alim Harun adındaki bir zatı hatırlatıyorlar. Ey Harun'un kız kardeşi. Bir. iki baban. Mâ kâne ebu kim Senin baban kötü bir adam değildi. Kötülük yapan bir insan değildi. Ve mâ mu ummuki bağiyya. Senin annen de hayasızlık yapan bir kadın değildi. Diye nedir bu diye şey diyorlar. E peki şimdi sorarız onlara böyle diyenlere bu kadar zaman geçtikten sonra ve hey bunları bilen hainler bu sözleriniz bile Meryem aleyhisselamı ithamınızın mücerred bir iftira olduğunu ortaya koyuyor bir taraftan ona Harun'un kız kardeşi diyorsunuz ki öyleydi bir taraftan ...onun babasının iyi bir zat olduğunu söylüyordunuz. Bir taraftan annesinin... ...edep ve hayat imsali bir kadın olduğunu söylüyordunuz. Diğer taraftan onun ömrü billah... ...Mescidi Aksa'daki mabedinden, ibadet yerinden ve hizmetinden... ...dışarı çıkmadığını da zaten biliyordunuz. Buna rağmen ona nasıl iftira edebilirsiniz? bu 20 şey <Gülüyor> Dolayısıyla konumuza tekrar dönecek olursak kişiye uyulmaya değer yakınlarını, akrabalarını, geçmişini hatırlatarak ama sen şöyle büyük bir kavmin evladısın falan gibi değil onu ifade elindeyse takvaya daha ileri derecede yönetmek maksadıyla hayırlı geçmiş atalarını hatırlatmak ve mümkün mertebe bu hata bu atalarının atalarının hataları az. Mümkünse peygamber atalarına nisbet etmek en güzelidir. Yoksa bir yerden kavmiyet başlatıyorsun, o kavmiyeti çağrıştırmak niyetiyle birilerini hatırlatıyorsun, öyle değil. İslam'da kavmiyet yok. Zaten ayetin devamı da bunu ifade ediyor. İnnehu kana عَبْدًا شَكُورًا O esasen çok çok şükreden bir kul idi. Nasıl şükre diyordu? Şükür. Sahip olduğunuz nimete göredir. Sahip olunan nimetin gereği neyse onu yaptığınız vakit şükür olur. <Gülüyor> Cenab-ı Allah size iyi mal, mülk vermiş. Elhamdülillah malın mülküm yerinde deyip kaldığın zaman siz o mal mülk nimetine şükretmiş olmazsınız. O sana mali külfet yüklemeyen bir şükürdür. O şükrün samimiyeti senin malından Allah'ın mahrum kullarını o servetten o imkandan mahrum kullarını doğru ve salih bir şekilde faydalandırmana Bağlıdır. Ne kadar faydalandırıyorsan o kadar şükrediyorsun. Sıhhatin varsa sıhhatinden, ilmin varsa ilminden neye sahipsen o türden bir eylem yaparak, bir iş yaparak, bir faaliyet yaparak insanlara faydalı olabiliyorsun. <gülüyor> Bir de burada muhakkak ki o çok şükreden bir kuldu. Buradaki o zamiri Musa Aleyhisselam'a da gidebilir. Çünkü Musa'dan bahsediliyor. Biz Musa'ya kitabı verdik diye. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'a da gidebiliyor. Nuh Aleyhisselam'a gitme ihtimali daha yüksek. Çünkü Arapçadaki kurala göre zamir kendisine en yakın isme gider. Burada da en yakın isim Nuh Aleyhisselam'dır. Arkasından bugünkü dersimizin ilk ayet-i kerimesi ifadeinde ise İsrail'in, İsrail oğullarının daha doğrusu Muhammed Aleyhisselatü Selam dönemine kadarki tarihinin ve gelecekteki tarihinin ne olacağıyla alakalı olarak Temel çizgileriyle bu ayet-i kerimeler bunu ele alıyor. İsrail oğullarının geçmiş ve gelecek tarihlerinin özetinin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı en önemli buyruklar burada şimdi göreceğimiz buyruklardır. Yani ayetin verdiği, ayetlerin verdiği mesajlar arasında İsrail oğullarının tarihlerinin temel çizgileri de var. Yoksa ayetlerin bütün maksadı anlatmak istedikleri bundan ibarettir diye bir şey söylemek istemiyoruz. Ve kadaynâ ilâ benî İsraîl fîl kitâb. Biz İsrail oğullarına kitapta hükmettik veya haber verdik. Hükmettik olursa buradaki el kitaptan kasıt levh-i mahfuz olur haber verdik anlamını alırsak buradaki el kitaptan kasıt tevrat olur peki ne haber verilmiş ve ne hükme bağlanmış İsrail daha önce de söylediğimiz gibi Yakup Aleyhisselam'ın ünvanıdır ne hüküm verildi le tufsidun fil ardi marrateyn. sizler andolsun yerde yer yüzünde iki defa müfsitlik bozgunculuk yapacaksınız fesat çıkartacaksınız ortalığı berbat edeceksiniz fesat Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerdeki kullanımlarıyla hem tabiat dengesini bozmak hem de sosyal hayatı itikadi, ahlaki ve ameli bakımdan bozmak demektir. İkisine de fesat deniliyor. Ve bu fesatların biri diğerinden ayrılmaz eğer tabiatta fesat varsa, baş göstermişse, bu insanların fesadının bir neticesidir. Eğer insanlar fesatla uğraşmaya başladıysa, er veya geç bu fesatları tabiata yansıyacaktır. Çünkü günümüz vakası zaten bunu gösteriyor. Bir ayet kerime de zaten bunu ortaya koyuyor. Diyor ki: Zahara'l fesadü fi'l-berri ve'l-bahri bima kesebet eydin-nas. Allahu ekber. Allah. Allah. İnsanların ellerinin kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat baş gösterdi. Karadeniz ve deniz bozulursa semavat da zorunlu olarak bozulur. Yani en azından atmosfer de bozulur. Bu böyledir. Çünkü arz ile sema her ne kadar birbirinin aynı değilseler de birbirlerinden öyle düşünüldüğü kadar veya ilk anda zannedildiği kadar aralarında hiçbir etkileşim olmayacak kadar birbirlerinden ayrı değildir. Vahi yeryüzünü semadan inen vahi arzı etkilediği gibi yerden çıkan iyiliklerle kötülükler de semayı ve semadakileri etkiler. Bu da Allahü Teala'nın kanunları çerçevesinde cereyan eder. Diyor ki: Yeryüzünde iki defa fesat çıkartacaksınız. <Sessizlik> <Sessizlik> ve la ta'lunu uluan kebira. Ve andolsun sizler Pek büyük ölçeklerde ne yapacaksınız? Büyükleneceksiniz, kibirleneceksiniz, üstünlük taslayacaksınız. Peki ne olacak o zaman? Fa ida jaa vade ulahuma bu ikisinden birincisinin vadesi zamanı geldiği vakit ne yapacağız ba'asna aleikum ibadan sizin üzerinize bizim iyi kullarımızı bize kulluk edenleri üzerinize salarız göndeririz fejasu hilalad diyar onlar da Ülkelerin dört bir yanını, her bir tarafını ne yaparlar? Karış karış, didik didik, teftiş ederler, altını üstüne getirirler. <gülüyor> وَكَانَ adam <وَعَدًا> مَفْعُولًا Ve bu, olmuş bitmiş bir vaattir. Yani, muhakkak tahakkuk edecek, gerçekleşecek. Şimdi, Bunların birincisi geldiği vakit biz sizin üzerinize pek güçlü pek büyük güce sahip bize ait bizim kullarımızı göndeririz diyor. Müfessirler bunu Kudüs tarihinden özelde ve İsrail oğulları tarihinden hareketle burada kastedilen üzerinde bir takım ihtimallerden bahsetmişler. Muhtemelen bu batılıların, batılı tarihçilerin Nebukadneser dedikleri, muhtemelen İslam tarihçilerinden ismi alıp değiştirmişlerdir. Buhte denilen Babil hükümdarı veya Pers Lilerin İranlıların o zamanki Irak'taki eyaletinin eyalet yöneticisi veya valisi Muhta Kudüs'e saldırısıdır. Bazılarına göre Asur hükümdarlarından Senharib'in Kudüs'e saldırısıdır. Ondan sonra böyle açıklamalar bu olmakla birlikte Belki ulaşamadığımız tefsirlerde açıklaması vardır. Ama kanaatimce bu açıklamalar ayet-i kerimelerin lafızlarıyla çok iyi örtüşmüyor. Çünkü Cenab-ı Allah İsrail bu fesatları dolayısıyla cezalandırmak üzere göndereceğini söylediği kimseleri ne olarak nitelendiriyor? İbaden 1. Uli basun şedid 2. Bizim kullarımız olacaklar. Ve bunlar güçlü, kuvvetli olacaklar. İkinci nitelik buhtana sarada, sen haribe de uygun. Ama birinci nitelik pek uymuyor. Belki şöyle denilse o da uyuyor, görülebilir. Efendim burada kasıt ihtiyari ubudiyet değildir. Izdırari ubudiyettir. Yani insanların kendi tercihleriyle Allahü Teala'ya kulluklarını kabul etmeleri ve onun gereklerini yerine getirmeleri değildir. İnsanların ister istemez Allah'a itaatleri anlamındaki bir ubudiyettir. Bu genel anlamıyla ubudiyettir. Bütün kainat mustar olarak yani ıztırari olarak yani zorunlu olarak Allah'ın ibadet ibadıdır zaten kullarıdır. Göklerde ve yerde bulunan her şey mutlaka Allah'ı tesbih eder. Her şey Allah-u Teala'ya secde eder. Allah-u Teala'ya itaat eder. Bizim vücudumuz da maazallah kafirlerin de vücudu Nedir? Allahü Teala'nın çizmiş olduğu, tespit etmiş olduğu kanunlara riayet ediyor. Bir bitkinin, bir hayvanın Allah'ın o bitki, o hayvan için tespit ettiği kanunlara riayet etmesi gibi. Buna ızdırari ubudiyet deniliyor. Zorunlu ubudiyet. Mecburi ubudiyet. Mecburi kulluk. Böyle denilirse belki. Ama yine de yani yanılıyor olabilirim. Bana bu yorum dahi biraz Yeterli gelmiyor. Peki o halde kim olabilir? Geriye kala kala elimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Nadir oğullarını, Kaynuka oğullarını, ashab Kiram ile birlikte Hayberi, ve vs. Kısacası Arap Yarımadası'ndaki Yahudilerin o manada saltanatını ortadan kaldırması olarak geliyor. Peki fesatları daha önce, cezaları niye daha sonra? Fesadın hemen arkasında cezanın geleceği diye bir şey elbette Allahu Teala dilediği kadar da bir süre verebilir diye düşünülebilir. Vallahu alem. Bu bunu söylemek bizim hem sorumluluğumuzdur, hem vazifemizdir. Hem de yani doğrusunu isterseniz bakabildiğim, ulaşabildiğim kadar tefsirlerde burada benim için müşkül gördüğüm bizim kullarımız izafesini böyle beni rahatlatacak bir açıklamayı şu anda hatırlamıyorum. Ya böyle diyeceğiz veya tarihte bilmediğimiz Gerçekten İsrail oğullarına bu manada gelmiş, onların fesatlarının cezasını vermiş, salih bir topluluk ortaya çıkmıştır. Ve olur ki tarih bunu kaydetmekten gaflete düşmüş olabilir mi? Mümkündür. Zaten bildiğimiz tarih, bilmediğimizin yanında hiçbir kıymet ifade etmiyor. Olabilir mi? Olabilir. وَكَانَ وَعَدًا مَفْعُولًا Şimdi biz böyle açıkladık. Ayet kelimelerin sonrası bakalım ne diyor. Summa rededna lekumul kerrate aleyhim. Sonra sizleri onlara karşı bir daha muzaffer kıldık. Yani sizi tarumar edenlere, tarumar edenlere karşı sizlere bir zafer daha verdik sizi muzaffer kıldık bunu da az önce bahsettiğimiz müfessirler derler ki bu sözü edilen hükümdarların veya eyalet valilerinin yöneticilerinin güçlerinin gerilemesi ve İsrailoğullarının bunların esaretinden kurtulması Kudüs'ün yeniden neşrüne mahvulması yeniden canlanması yeniden inşa edilmesi ve yeniden güçlerini toparlamaları aşamasıdır diye izah ederler. Eğer bilemiyoruz dediğimiz gibi eğer Kullarımızı üzerimize gönderdik. Buyruğunu söyleyecek olursak, kasıt odur dersek ki Haşr Suresinde de şu anda hatırıma geldi. Sanki bunu hatırlatıyor gibidir. Diyor Yuxribun Bayutehm Bayidihm ve Bayidil Muaminim. Yahudilerin Medine'den sürülmesini anlatıyor. Kendi evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı diyor. Bu da onunla alakalı olabilir mi? allah Alem. O takdirde eğer kasıt Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve müminlerin birinci defada Arap Yarımadası'ndan Yahudileri uzaklaştırması ise ve arkasından Hazreti Ömer'in fütuhatıyla işin devamı gelmişse o zaman summa radabna lakumul kerrate aleyhim ayeti aşağı yukarı 150 yıldır bölgede cereyan eden hadiselere ışık tutuyor olabilir. Bundan sonra diyor onlara karşı ama sizin lehinize zafer verdik hücum etme imkanını verdik Ve kum ekthara nefira Ve sizleri en kalabalık bir halde nefer sayısı sayıca nüfusça en kalabalık yaptık kıldık Müslümanlara göre bir hayır tarih boyunca ulaşamadığınız azami nüfusa ulaştığınız manasına. İşte sözlerimize başlarken bu buyruklarla alakalı olarak Muharrem Aleyhisselam'dan itibaren İslam'a İslam gelinceye kadar ve kıyamete kadar İsrail oğullarının tarihlerinin çok önemli birkaç noktasına tevas ettiğini bu ayetlerin söylemiştik. Böylelikle bu önemli olaylar da gerçekten önemlidir. İsrailoğullarının, Yahudilerin Arap Yarımadası'ndan çıkartılmasıyla Yahudilerin artık dünyada hemen hemen yerleşik kalabilecekleri vatanları hiç olmadı Dünyanın dört bir yerine orada bir daha da dağılmış oldular. Ve ne zamana kadar İsrail devletinin kurulması için ifade edildiyse İngiliz sömürgeciliğinin İslam'ın ve Osmanlı'nın barında paslı bir hançer gibi yerleştirilmesi zamanına kadar. Ha, Müslüman olarak durup dururken Allahu Teala bu hançeri içimize bu pasla hançeri durup dururken mi Niye daha önce saplanmadı da şimdi saplandı? Niye? Sebepleri var elbette bizden kaynaklanan. İşte Cenab-ı Allah böyle diyor. Arkasından diyor ki Cenab-ı Allah İn اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِا Eğer iyilik yaparsanız güzel işler yaparsanız kendi lehinize güzel işler yapmış olursunuz. Ve en esatun Ha pardon ayet-i kerimeyi tamamlamadım. Ve emdednâkum bi emwâlin ve banîn ve biz sizlere Mallarla, evlatlarla Yardıma koştuk, destekler verdik Ve cealnakum ekthere nefira Ve sizi sayıca en kalabalık kıldık Ve emdednekum bi emal ve benin kısmına Kısmı gözümüzden kaçmıştı o adam. Ondan sonra geliyor İn ahsentum ahsentum li enfusikum ve in esatum feleha Eğer iyilik yaparsanız Kendiniz için iyilik yapmış olursunuz Ve eğer kötülük yaparsanız kendi nefsinize kötülük yaparsınız. Kendinize kötülük yaparsınız. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ İşte bu henüz gerçekleşmemiş olan vaadedir. Dedi ya iki defa fesat çıkartacaksınız. Çıkarttılar. Birincisi oldu. İkincisinin cezası geldi. Birincisinin de cezası geldi. Şimdi İkinci fesat dönemlerini yaşıyorlar. O ikincisinin vadesi gelince fesat çıkartacaksınız ve biz de size üzerinize sizi cezalandıracak kullarımızı göndereceğiz. Ne yapacak peki bu kullar? <gülüyor> Yüzlerinizi kötülüklerin, kötü halinizin yüzünüzden okunmasını sağlamak için gelecekler. Öyle bir hale düşeceksiniz ki kötülüğünüz, kötü olduğunuz, kötü duruma düştüğünüz yüzlerinizden belli olacak. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ <مَرَّة> Ve bunlar da sizi cezalandıracak olanlar da ilk defasında ilk defasında sizleri cezalandırırken mescide girdikleri gibi bir daha girsinler. O halde şöyle de anlaşılabilir mi? Geçmiş müfessirlerimizin söylediklerini de hesaba katmak suretiyle. Cezalandırmaları buhtane sarla başladı. Sen hariple devam etti. Arkasından yine Bizans hükümdarları, Roma hükümdarları Titus ve diğerleri Kudüs'ü tekrar tahrip ettiler. Bu tahripler bir başlangıç. Arap Yarımadası'ndan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar tarafından kovulmaları bu işin tamamlanması. Yani süreç bir yerde başlıyor ve bir yerde bitiyor. Ondan sonra ikinci dönem başlıyor. O da Aşağı yukarı 150 yıldır başlayan süreçtir ve hala devam ediyor, yükseliyorlar, çoğalıyorlar. Hemen hemen söyleyin fesatları artıyor. İşte o onun vadesi geleceği zaman diyor. Yine kötülüklerinizin yüzünüzden okunması gerçekleşinceye ve liyedkhulul mescide kemaa dakhuluhu awwal merre. İlk defa mescide girişleri de girdikleri gibi bir daha girsinler diye. Bu durumda giriş ta Muktana'sar'dan Hazreti Ömer'in orayı fethetmesine kadar girişin kapsamı bunlara gönderme Allahu alemde olabilir. İlk defa girdikleri gibi Müslümanlar bir daha diyor girsinler girecekler veliyetberu ma alau tedbira ve üstüne egemenlik kuracakları her bir şeyi ne yapsınlar iyice tahrip etsinler alt üst etsinler yani helak edilmesi gerekenler böylelikle helak olsunlar asa rabbukum e yerhamuk Bununla birlikte Rabbinizin size merhamet etmesi, rahmet buyurması umulur. Ne zaman merhamet eder? Elbette ki sizin Allah'ın merhametini üzerinize celbedecek işler yaptığınız takdirde. Yoksa öyle merhameti gerektiren bir sebep olmaksızın Allah'ın merhametini beklemek aptallıktır öyle bir şey yok. Ve in uttum udnâ. Ama yine de gelecekte bütün bu ikinci vadeden sonra kanunumuz değişmiyor. Tekrar kötülüğe fesada dönerseniz biz de döneriz. Demek ki İsrail oğulları da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti de ifade edildi aynı hükümlere tabi. Bütün ümmetler, bütün beşeriyetin aynı hükümlere tabi, aynı sünnetlere tabi olduğu gibi. İn ehsentum ehsentum li diyor. İyilik bizedir. Kötülük de bizedir. Ve biz hangisini tekrarlarsak Allah da onun karşılığı neyse onu bize tekrar eder. Ve şunu unutmasın kimse diyor. Ve cealne cehenneme lil kafirine hasıra. Biz cehennemi kafirler için bir hasır yaptık. Bir sergi yaptık. Böyle tefsir eden alimler de var. Çünkü hasır Arapça'da Türkçedeki hasırdır. Hasırı niçin serersiniz? Yere, yerin sıcağı soğuğu doğrudan size temas... Etmesin diye. Biraz da rahatlamak için. Cehennemin hasıl olması böyle mi? Değil. Arapçada bu böyle bir üsluba ne deniyor? Belagatta tehekküm denilir. Türkçede güzel her dediğimiz ha he iledir. Ha ile değildir. Ha ile değildir. Yani ifade elindeyse ince yollu ana etmek Böyle kibarca çaktırmadan hissetir mi ha aynen ironi inceden inceye dalgasını geçti falan diyor ya öyle bir şey bu manada gerçi böyle basit gibi bir şey ama bu edebi bir anlatımdır biz cehennemi kafirler için bir asır yaptık onlar dinlenmek isteyecekler güya dinlenmek için oturacakları yerine cehennem olacak bu bir iki hasir hisardan gelir hiçarla Kale, zindan da مكتوب biz cehennemi kafirler için zindan yaptık her iki mana da birbirinden güzel mana olarak şey olarak gayet güzel ve evet kısa bir faslıdan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz